Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Burçak Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları. zaman köşesindeyiz. Bugün Erastan Sağlam Yok. Biliyorsunuz iki haftada bir bir konuk alıyoruz programa. Bugün konuğumuz İspanya'dan bir resin sanatçısı. Biliyorsunuz Residence programlarında sanatçılar misafir olabiliyorlar. Hattın öbür ucunda Sine Ergün var. Merhaba Sine. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? Sağol teşekkür ederim. Programa konuk olduğun için teşekkür ederim. Şu anda Barcelona'ya bir saat uzaklıkta bir Residence programının içerisindesin. İstersen program hakkında bilgi verebilirsin bize. Tabi. Lorenz Penedes diye Barcelona'ya bir saat uzaklıkta bir kasabada kalıyorum. Bir buçuk aylık bir program. Casa Marles adı adı. Multidisciplinar üretimi destekleyen bir program bir müzisyen bir ressam bir ben varım bize e, oda ve stüdyo sağlanıyor e, ortak üretim yapıyoruz sergimiz de ortak oluyor e, değişik bir deneyim tabii bir yazar için tek başına çalışmaya alışık bir insan için e, farklı bir deneyim bir buçuk ay e, süre boyunca burada kaldık sergiyle noktalayacağız. Residence'ın amaçlarından biri de kasabayla iletişim içinde olma, yereyle katkı bir şekilde sanata onların günlük yaşamının içine sokma. Buna yönelik burada ve çeşitli kasabalarda atölyeler düzenliyoruz, konferanslar veriyoruz. Böyle geçiyor. Bir yandan senin Residence'a gitmeden önce kitabın yayın almıştı. Burası Tekin değil. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor kapsamında da. Remo Savdari çalıştığına katılmıştım. Hı hı. Aslında oradaki programa çok uygun bir şekilde senin de bir disiplinleri üretim modelleri içerisinde olduğunu söyleyebiliriz sanırım. E, evet, evet tam da öyle. Peki bu anlamda neden or yani İspanya'yı seçtin ya da hani Residence programlarını nasıl buluyorsun açıkçası? Yani ee, rezidans programlarını bulmak için tabii aslında şöyle bir şey var. Niçin bu kadar geç keşfettiğimi de bilmiyorum. <gülüyor> ee, ama birçok yöntemim var. Networkler, trans artist olabilir, ee, Vulu olabilir, New, Work, e, New World e, Network olabilir. E, bu şey networklerden internet üzerinde zaten başvuru yapılabiliyor. Evet. Burasını seçtim çünkü burası daha, yani bazı rezidanslar var ki daha sanatçı olarak kariyer amaçlı. Belki daha ciddi, daha üst düzey. Ama e, şu an benim aradığım şey o değildi. Biraz daha insanların içinde olacağım, e, biraz daha e, kendi üretimime bakabileceğim bir şeydi. O yüzden burayı seçtim ve iyi bir seçim de olmuş. Ee, özellikle Katalonya bölgesinde rezidanslar e, benim bildiğimden çok daha fazla ve sundukları imkanlar da çok daha fazla. Barcelona merkezde de yavaş yavaş birçok rezidans açılıyor. Peki orada diğer e, sanatçılarla iletişimin nasıl geçiyor? Yani bildiğim kadarıyla beraber kalıyorsunuz ve e, sergiyi beraber organize ediyorsunuz senin dediğin gibi. E, bu anlamda üretime nasıl bir katkısı oluyor bu sürecin? Biraz bahsedebilir evet. misin? Yani başka dallarda sanatçıları çalışırken işlerinin başında seyretmek zaten farklı bir deneyim. Alexander, Ukraynalı sanatçının atölyesinde çalışıyorum bazen. Bir yandan sohbet ediyoruz, bir yandan o resmini yapıyor. Ben de belki ondan etkilenerek öykü yazıyorum ki bir iki öykümü de bu şekilde onun resimlerinden etkilenerek yazdım. Bu, bu şekilde geçiyor günlerimiz. Evet. Ortak sohbetler, sanat sohbetleri oldukça verimli ve dünyada bilmediğim birçok şey ve birçok daldı bilmediğim birçok şeyi öğrenme imkanına sahibim. Süpermiş. Peki yazar olarak bir yandan yazmaya devam ediyorsun. Peki bu program içerisinde nasıl bir üretim modeli geliştirdin ve aslında nasıl bir öneride bulundun oraya başvurmak için? Hı hı. Yani bir yandan ikinci kitabımı bitirmeye çalışıyorum. Şu anki en büyük önceliğim bu. Buraya başvururken ki amacım zaten e, niyet mektubumda da bunu belirtmiştim. E, bu yazarın yalnız üretme biçimini biraz daha aşabileceğim, biraz daha e, ortak başka sanatçılarla üretim yapabileceğim bir yer aradığımı söyledim. E, buraya da çok uygun bir şeydi ve kent merkezi e, istemiyordum. Çünkü oranın yoğunluğu ve belki sanat ortamı, yani sanatı gözlemlemek aslında bazen üretmenin önüne geçebiliyor hmm. büyük kentlerde. O yüzden daha, daha kendi üretime bakabileceğim bir yer seçtim. Bu önerim de burada kabul edildi. Şu anki sergiden söz edeyim istersen evet, biraz. Evet. Sergi 21'inde eğer Barcelona'da olan ve bizi dinleyen birileri varsa, Plasa Gracia'da olacak. ...Hardins de, de ee, ...benim yapacağım iş tabii hani Türkçe yazan bir yazar olarak aslında görsel bir sergiye katılmanın zorlukları var. Ee, üç çeşit e, işim olacak. Bir, bir tanesi e, ressam e, Alexander'la beraber benim öyküm onun resmi ortak taslaklarımızın e, sergileneceği bir iş olacak... İkincisi şeyi çok ilginç buluyorum. Yazarın e, ilk aldığı notlar, 50 aldığı, defterinin kullandığı ve yeni yazdığı öykülerin bu ilk taslaklarını sergileyeceğim. Hmm. Üçüncüsü de happening diyelim bunun adına. Evet. E, ortak bir üretim biçimi önereceğim e, sergiye gelenlere. Şöyle ki e, yani sonuçta ortak bir dil konuşmuyoruz. Dilin sınırlarının olduğunun farkındayız ve dilin çeşitli yanlış anlaşılmalara yol açtığında farkındayız. Benim önermem ortak bir dil yaratılabilir mi? Onlardan bana istedikleri her dilde Katalanca ki bilmiyorum İspanyolca, İngilizce, Türkçe metinlerle yardım etmelerini e, rica edeceğim. Böylece e, beraber bir metin oluşturmaya çalışacağız sergi boyunca. Yapabilecek miyim bir fikrim yok ama bir deneyim olacak. Ha, aslında bahsettiğin şey bir yandan da e, Antonyo Muntalas'ın açık radyo üzerinden yaptığı On Translation projesini de aklıma getirdi. Evet. E, evet. Antonyo çünkü diller üzerinden e, dilin nasıl çevrildiği ve bunun kültüre nasıl bir yansıması olduğunu e, üzerinden çalışmanı yapıyordu. Yapıyor hala, devam ediyor. Ee, bu anlamda da aslında e, güzel bir e, çalışma olacağını beklentisi içerisindeyim En azından kendi adıma. <gülüyor> Umarım <gülüyor> Peki <gülüyor> oradaki e, e, oradaki e, diğer etkinliklerden bahsedebilir misin? neler oluyor? neler bitiyor Barcelona'da veya gidebildiğin yerlerde. Barcelona'da şu anda e, son gittiğim sergi. La Pedrera'da, e, Gracia, Pasayda Gracia'da, e, Gaudi'nin yaptığı bir binada, Eating Art, The Art of Eating diye bir sergi. E, sergi, e, Ferran Adrià diye bir aşçıya e, ithafen yapılmış. Kat Katalunya'da çok önemli. Artık hani yaptığı yemeklerin sanat sayıldığı bir aşçı. E, yani onunla ilgili işler tabii ki ilgimi çekti ama hani çok da hakim olmadığım için başka işler daha çok ilgimi çekti. Bunlardan biri Sam Taylor'ın Still Life adlı bir video işiydi. 2001 yılında yapılmış, oldukça yeni. Yine zaten bütün işler yemek ve işte hani yediğimiz maddeler üzerine. Bu işte de bir meyve tabağında şeyi görüyoruz, bildiğimiz bir tablo gibi meyve tabağında onların yavaş yavaş çürümesi, yok olması ve tekrar karışmasını görüyoruz. Oldukça ilginç bir iş. Daha da ilgimi çeken Ana Vieira'nın, Portekizli bir sanatçı, Elen Varsa Compestre diye evet. bir işi. Bu Mane'nin kırda öyle yemeği hmm. işinin üstüne yapılmış bir iş. Ee, şöyle ki resmi projeksiyonla yere yansıtmış ve üstüne sofra kurmuş yeniden. <gülüyor> ve e, önermesi şu, daha doğrusu söylemiş şu, biz sanatı bugün e, güncel sanat dünyasında herhangi bir tüketim maddesi gibi yiyoruz. E, tüketiyoruz. Evet, Aslında çok da yapmışsın. üretimin parçası olmadan tüketmeye yöneliyiz. Zaten adı da bildiğim kadarıyla e, bağ, bağ dikeni ee, öğle yemeği gibi bir şey. Yani o bildiğimiz manenin e, mantığının tam tersini işleten. Bu arada, bu, arada Ay, yani. bu kadar yemekle ilgili proje varken orada Salt'ta da şu anda e, yani bugün başlayacak bir atölye var. E, tohum bomba atölyesi. E, bu kamusal alanda nasıl e, üretim yapılabileceğine dair bir atölye gerçekleşecek. Aslında bu da ilginç oldu. En azından buradaki gündemle ee, oradaki bazı etkinliklerin örtüsü olması. Aslında değil mi öyle bir, öyle bir şey var yani fark etmiyoruz belki o kadar informação ulaşmıyor bize... ama aşağı yukarı aynı zamanlarda aynı şeyler. Benzer şeyler diye e, küre, Küresel yapılıyor. iletişim çağında aslında hepimiz e, aynı yolun yolcusuyuz. Keşke bu yolculuklarda vize sorunları olmadan, vize mobilite olarak sanatçılara daha fazla imkan sunulsa ki e, sanırım bu da ciddi bir problem. Bu konuda acilen çözülmesi hepimizin işine gelecek diye düşünüyorum. Mobilite çok ciddi bir problem hepimiz yani. için. Yani çünkü rezidansların tabii ki başvurularda birçok şart aranıyor fakat e, vize olarak başvurmaya gittiğinizde o zor koşullardan geçtiğiniz e, durum hiçbir işe yaramıyor ve e, vize mülakatında size e, gayet bu ülkeden iltica etmeye çalışan e, bir insan davranışında e, bulunuyorlar. Ve bu da açıkçası bence çok saçma ve karmaşık bir durum oluşturuyor. Evet yani bu, bu durum olmasa Türkiye'den bir sanatçının... E, bütün dünyayı uzun süre rezidanslarda geçirerek yaşaması ve üretmesi aslında mümkün. Evet, yine bu Birçok haft sanatçı da bunu yapıyor zaten. Bu haftaki programı e, üzülerek e, kötü bir anonsla e, kapatmak durumundayız. Evet. E, Sen de biliyorsun ki e, Hakan Orman, Peyote Hakan diye bilinen Hakan Orman e, hayatı gö gözlerini yumdu. E, bizim e, performans projemize de çok destek vermişti kendisi için seninle birlikte bir şarkı seçtik. Hı hı. Birazdan onu anons edeceğiz. Sen ne demek istersin? Sadece birkaç cümle Çünkü zamanımız doluyor. 10 15 yıldır e, dinlediğim müzik zevkimi oluşturan insan ve evet. yani yani Kelaynak piyadan beri bilmiyorum çok da yani bir şey de söyleyemiyorum. Aslında hala biraz şoktayım. O zaman ee, bizim Yemizde Müzik Söylesin Hoşçakal Hakan Bütün Seyenlerine Gelsin Ken Vitamin C <gülüyor> Zaman'sız. This then is stereophonic sound, sound in space. Burçak Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları. Açık Radyo Program Destekçisi olun